94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz İnanç Demirtaş'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bu haftanın Açık Yeşil'ine son yıllarda rastladığımız en tuhaf haberlerden biriyle ve bu ...haber üzerine biraz detaylı bir şekilde konuşarak başlayacağız. Erzurum'un Tortum ilçesinde yapılacak olan... ...Bağbaşı Beldesi'nde yapılacak olan Hidroelektrik Santral'e karşı... ...halk ciddi bir protesto e, yürütüyor. Ve bu protestoya katılan e, kişilerden bir tanesi 17 yaşında... E, ...Leyla e, isminde bir kişiye... E, ...çevresindeki insanlarla konuşmama cezası gibi tuhaf bir ceza vermiş mahkeme. Şimdi bunu ben hakikaten o kadar saçma ki anlamadım. Ama konuyu çok yakından takip eden ve dün de TORTUM'a giden CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur... ...şu anda telefon attığımızda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Siz dün... Portum'daydınız öyle değil mi? Evet, ee, evet oradaydım. Bu olayın nasıl olduğunu ne olduğunu biz sizden dinleyebilir miyiz? Çünkü biz hakikaten anlamadık çok tuhaf geldi bize. Tabii e, aslında olay o kadar karmaşık ki orada da her kafadan bir şey çıkıyor ama hani toparladığım kadarıyla şöyle kısaca özetleyeyim aslında iki buçuk yıldır süren bir mesele. Ama son dönemde birden ortam kızışmış. Seçim öncesinde çok gelen giden olmamış ama seçimden sonra ilk Ramazan ayında insanlar Aynı hani vali Öz Ergenekon gibi gece yarısı evlerinden toplanarak karakola götürülmüşler. Daha önce eylemlere katılanlar. Ve hatta şöyle ifade ediyorlar. Sabah sah sahuru saat işte sabaha karşı 50 kişi karakolda açtı diye. Peki ee, bu daha... bu sırada HES inşaatı sürüyor mu? Hiç hiç inşaata inşaata başlanmamış. Şu anda ilk o hani temizlik çalışmaları var anladım. Daha yatırımcı şirket gelmemiş ilk bir önceki bir aşamada işte o yolların yapılması yatırımcı şirket yok yani bir taşeron şirket var orada. Evet. Daha hani yürütmeyi durdurma o yüzden alınamıyor Anladım kadarıyla böyle bir karar alınamamış. Şimdi bu olayın ardından tekrar bir eylem yapılıyor. Leyla'nın hikayesi de bu şurada başlıyor. şimdi Yeniden köylüler verilen cezalara tepki gösteriyorlar çünkü şöyle cezalar geliyor insanlara. 250 şer tazminat cezası. Ee, işte. Tazminat ne, ne tazminatı? Kime tazminatı? Şöyle tazminat taş attığı iddia ediliyor köylülerin. Olay şöyle gelişiyor. Köylüler taş atmadıklarını söylüyorlar. Köylüleri püskürtmek için bu greider kepçeye taş dolduruyor. Ve bunların üzerine savuruyor. Onlardan da bazıları gayri ihtiyar olarak ellerinde taşlar alıp araca atıyorlar. Bunun üzerine e, işi yapılmasına engel olmak birkaç da hakaret olduğu tespit ediliyor ve bunun işi yapılmasına engel olmaktan dolayı bu insanlara tazminat açılıyor. Hem de bayağı birçok kişiye açılıyor. E, bir da e, yaklaşık 17 kilometre ileride sürekli olarak her gün karakola imza verme e, tedbiri getiriliyor. Şimdi bunun içinde bir sürü kadın var. 70 yaşında bir teyze var. Her gün zaten yoksun insanlar. 17 kilometre gidip imza atıp geliyorlar. Bir kadınla karşılaştık ee, bu dağları tepileri geçerken düşmüş yüzü gözü dağılmış Genç niye bile... imza veriyorlarmış kaçmasınlar diye yani. köylerini terk edip Böyle, evet, evet yani bu, bu insanların zaten terk et. Zaten bu insanlar terk etseler bu bahçelerini bırakıp giderlerdi yani bir de o kadar da verimli arazi ki ben dün gittiğimde ee, inanılmaz güzel bir sofrayla karşılaştım sofra dediğim şu o bölgede yetişen bütün meyvelerden. Armutlar, şeftaliler, elmalar, kızılcıklar yani yetişmeyen ürün neredeyse şey yok gibi. E, bir katalog yapmışlar köylüler ve çok da bilinçli bir köylü. İşte o bölgedeki florayı, faunayı anlatıyor. Bölgede organik tarım yapılıyor zaten. Avrupa Birliği hibe programıyla seracılık yapılıyor. Organik elma Almanya'ya ihraç ediliyor. Almanya bebek mamalarını o, o elmalardan yapıyor. Şimdi bunlar bu su giderse yaşamaz. Yani doğal olarak yaşamaz. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, e, çünkü... Leyla'nın Leylan hikayesine gelince Leyla da bu göstericiler arasında. E, bu arada işte film çektiklerini söylüyorlar ve gayri yasal bir şekilde bu göstericilerin filmlerini çekiyorlar. Kanıt olarak gösteriyorlar. Oysa Leyla'nın da öyle bir taş atma gibi bir eylemi olmamasına rağmen önümden şimdi size okuyayım. Şöyle bir ceza verilmiş. Suça sürüklenen çocuğun adil kontrol tedbiri olarak e, CMK'nın 109 Taksim 3B maddesi gereğince A. Bağbaşı beldesi ve diğer yerlerdeki HES konusunda faaliyet gösteren çalışma alanlarına girmesinden yasaklanmasına ve ba Bağbaşı beldesi ve diğer yerlerdeki HES'lere karşı eylemlerde bulunan kişilerle ilişki kurmaktan yasaklanmasına. Şimdi bu ikinci madde çok tuhaftır. Köydeki bütün herkes eyleme katıldığı için çocuğun bu kişilerle de görüşmesi yasaklanıyor baba annesi var babası var ee, ve zaten e, avukatın da söylediğine göre bölgede artık mahkemelik olmayan kimse kalmamış vaziyette ee, şimdi bir, bir, bir, birkaç gün bir durdurma yani bir süre sonra bunun tekrar başlaması bekleniyor fakat tabii burada bilir kişi raporlarının çatışması var ilk e, getirilen bilirkişi kişi raporunda e, anladığımız kadarıyla yani daha doğrusu geçsin oraya e, Gelmiş sırasında tut, düzenlenen tutanaktan şey yok e, bu bölgedeki meyve ağaçları falan hiçbir şekilde gösterilmemiş envanterde sadece işte kavak serli gibi bunun üzerine köylüler bu envanteri çıkarmışlar daha sonra işte e, müracaat ediliyor İda bölge idare mahkemesine Çet raporu e, gerektiği söylüyor çünkü buradaki e, megawattlar biraz düşük olduğu için çet istenmemiş ne kadar biliyorsunuz. olduğunu biliyorsunuz. 12 13 gibi 12 13 gibi üç ayrı eee hes görünüyor. Aslında bunlar bir bütün ama üçe bölmüşler. Aslında artık istenmesi lazım. O eski e, çed yönetimine göre istenmiyordu. Demek ki önceden başvuru evet. yapılmış. Evet. Fakat daha sonra e, tekrar başvuru yapınca bir rapor isteniyor ve bu raporize e, Atatürk Üniversitesi'nden gelen uzman heyeti burada kesinlikle bu yatırımla işte flora ve faunanın e, sosyal yaşamın e, tarımın zarar göreceğine dair bir e, bildirim de bulunuyor. Fakat bunun üzerine e, tekrar ikinci bir chat e, tekrar ikinci bir bilir kişi raporu isteniyor. O da içiden geliyor. İçideki tamamen tersi. Bunun e, hiçbir şekilde buradaki dokuya zarar vermeyeceğine dair anladığım kadarıyla bu ikisi çelişince bir üçüncü bilir kişi raporu gerekiyor. Şimdi bu üçüncü bilirkişi raporu bekleniyor. Abi ki bilirkişiye gerek yok. Siz gittiğinizde bütün oradaki ağaçları falan her şeyi görüyorsunuz yani. Zaten görünüyor. Yani gittiğiniz anda oradaki yani o, o su oraya hayat veriyor. Ve bunun dışında sadece hani oradaki insanların geçimiyle ilgili de değil ciddi anlamda ekonomiye katkı verilecek bir şey. Şimdi hani makro düzeyde baktığımızda hani normal olarak devletin orayı organik tarım cennet haline çevirmesi lazım. Şimdi organik biliyorsunuz yani çok değerli bir şey. da bulunamayan bir şey. İşte Erzurum dediğiniz yerde zaten sanayi gelişmemiş. Toprak temiz. Pırıl pırıl zaten hiç belli. Yani yediğiniz domates kokuyor. Al, arıcılık var, bal var. Her çeşit şeklinde. Burada Görüşmek peki bu, son bu bağ başında e, herhalde herkes bu hidroelektrik santrali istemiyor. Öyle değil mi? Büyük bir, Büyük bir kısmı... Yani yüzde 80, 90 civarında istemiyor. Burada mesela, Eğer... evet, e, iki e, ne zamandı bu galiba geçen hafta e, yapılan bir oturma eyleminde başarılı olduğu ve e, iş makinalarının köye giremediği de e, yazıyor. Sanırım orada başarılı bir direniş de var, öyle değil mi? Başarılı bir direniş var tabii çünkü buradaki insanlar geçimlerini bu meyvecilikten, tabii hayvancılıktan kazanıyorlar. Ya ...bunun dışında gidecek yerleri yok... ...ne yapabilirler ki... Ha, ...bir grup isteyen şudur... ...işte o ilk anda... E, ...kamulaştırılan bir alan var... ...orada arazilerini satıp gidenler vardı. ...ama o da çok düz'i miktarda anladığım kadarıyla... E, ...burada beş tane köy var... ...köy olduğu söyleniyor... ...bundan etkilenecek... ...ve toplamda on bin kişiden söz ediliyor... ...mağdur edilecek... Evet. diyorlar ki bu on bin kişi... ...çok rahat mahkemelik olur... ...çünkü hiç kimse buradan çıkmak gitmek istemiyor... Dediğim gibi yani o kadar bilinçler ki hazırladıkları raporlar, işte tuttukları e, hukukçular. E, oraya gidildiğinde zaten hani bir bilir kişinin orada tuttuklu burada ki baraj ya da işte hes neyse e, burayı etkilemez demesi mümkün değil. Ben de şeyi sormak istiyordum ee, hangi e, mahkeme bir bu kararları veren biliyorsanız bir de hangi şirket bu hesse kurmak için onların adlarını bilmemizde de yarar var. Valla iki tane şirket ismi verildi ee, ama şimdi tabii şeyler e, daha o şirketler girmediği için bir tanesi Özkaya diye bir, bir tanesi Kayacı bir tanesi de Özal diye bir şirketten söz ettiler. Tabii biz orada şirket yetkililerini göremedik yani tamamen şeyler vardı ee, yani taşeron oradaki inşaat firmaları şu anda evet. ilk... Hani yıkım şeyine... Ya yani ama yol bir şey, bir çalışma var orada yani değil mi şu anda? Bir yol mı var? var. Zaten Erzurum'dan Tortum'a doğru giderken... E, tortum'a yaklaşıldığında o dere boyunda görüyorsunuz. Hani daha çok ciddi anlamda bir orman e, şey, ağaç kesimi falan olmamış. Daha çok yeni girmişler. Peki zaten bu... köylülerin de istediği... E, bu iş daha fazla ilerlemeden, evet, daha fazla e, zarar zam... görmeden... Zamanında Sanıcılar, müdahale... Sonuç olarak firma da... E, Orjinal işi yatırım yapmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Peki bu Leyla'nın hikayesine biraz dönersek siz kendisiyle görüştünüz herhalde. Görüştüm. Görüştüm. Ee, ne diyor peki Leyla? Yani şimdi e, bu haberlerden bir tanesinde e, eyleme katılanlardan biri de babaannesi olduğu için e, aynı evet. evde yaşadıkları halde babaannesiyle konuşmaktan korkuyor diye bir hani, ironi e? şaheseri bir şey bu. Nasıl? Bir ön işaretleri doğru. Yani aslında tabii bu uygulanabilirliği yani mümkün olmayan bir şey. İşte aynı evde şey, babaannesine konuşmamanız mümkün mü? Sadece babaanne olsa baba da öyle. Hepsi cezalı bu insanların. Sadece iki tane kardeş var ceza görmeyen küçük kardeş. Sadece Onlar küçük mı? kardeşlerle, kardeşlerle öyle. konuşabiliyor. Öyle. Kardeşlerle Çok aslında şey söylediği iki kere çağırmışlar. İki kere ifadesini almışlar. İşte, Taş attın demişler. Çok da e, ciddi bir kız diyor ki ben taş hiç diyor askere işte jandarmaya bizim de abilerimiz var falan diyor. Ve e, ağlatmışlardı biraz onu orada. Tabii korkmuş yani 17 yaşında bir genç kız. Ama çok da yürekli. Dedi işte bizim yanımıza geldi. dedim seni böyle çekiyoruz bir başına bir şey gelmesin dedim takıldım. Artık şey o kadar alışmış ki köylü. E, yani herkes davalık olmaya hazır. E, bu bizim kanımız diyorlar. Yani ya bizim kanımız varlarımızdaki kanı alırsınız. Ha onu almışsınız. Tabii bizim suyumuzu kesmişsiniz. Leyla'nın ailesi de zaten hepsi oradaydı. Ee, babası da oradaydı. Ee, köylü kenetlenmiş. O açıdan evet. yani bir bölümde olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü e, yani oradaki e, kamulaştırılacak alan o tarlalar değil tabii ki. Tarlaların etkileneceği şey suyun kesilmesi. Evet, Onun için oradaki insanların arazilerini satıp gidebilme hani ne karşılığında e, bir şey verebilmek de mümkün değil o insanlara. Ayrıca niye, canım? Durum tabii, dururken, niye gitsinler canım? Durumdurken kendi memleketlerinde Yani, kendi yani e, Nefzat, bu şeyi de sormak hangi mahkeme biliyor musunuz? Bu Erzurum bir bu bölge bölge habere geliyor. Bölge idare Mahkemesi Hı. Hı. Bölge İdare Mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi böyle bir şey yok. E, bilmiyorum benim önümdeki haberde Tortum Sulh Ceza Mahkemesi verdi bu cezayı diyor ama Tabii tabii. Şey, ha, pardon şey mi diyorsunuz? Leyla'ya veren bir şey. Evet. Tabii tabii. Tortunçuz Ceza, -ceza Mahkemesi veriyor. Tabii tabii tabii. Bir sürü de burada şüpheli var. Dünya kadar e, insan ismi yazmışlar. E, i̇şte o ilk ifade alınanlar Ahmet Dursan, Murat Şahin, Nurettin Uzun diye. Hepsiyle ilgili e, suça sürüklenen çocuk Leyla Yalçınkaya. Yani su şüpheli. Suça sürüklenen çocuk Leyla Yalçınkaya. Bir televizyon bir şey dizisi hatırlatıyor bütün bunlar. Doğru evet aynen öyle aynen öyle aynen bir televizyon hatırlatıyor bir de oradaki çocukları da anladığım kadarıyla tehdit ediyorlar çünkü e, genç bir arkadaş da 17 yaşlarında falan geldi dedi ki bizi bir eyleme katılıp işte suyumuzu savunduğumuz için jandarma güvenlik güçleri bize diyor ki oğlum yapmayın ileride işte askere gideceksiniz sicilinize işler e, ileride işte iş bulamazsınız falan gibi böyle bir takım tehditler bir tane çocuk ciddi anlamda şiddet görmüş. Hmm. E, boğazına sarılmışlar Çocuğu öldü zannetmişler Götürmüşler annesiyle görüştüm ben e, Neyse çok şükür bir şey olmamış e, Anne zaten işte o yüzü gözü Yaralanan hanım e, Tepeden düşmüş Bu imzaya gitme yol e, macerası sırasında Yani çok mağdurlar Peki e, çok kısa bir şey daha soracağım Biraz siz e, şimdi Mecliste çevre komisyonu üyesi evet. Oldunuz herhalde Evet Meclis açılacak ve e, daha açılmadan bir yığın kanun hükmünde kararname ile e, işte Orman ve Su Bakanlığı vesaire e, biraz baya bir değişiklikler oldu. Bunlara yönelik sizin evet. e, başlamış bir çalışmanız var mı? Nedir durum? Çok kısa bu bundan kanun bahsedebilir misiniz? kararnamelerle ilgili olarak zaten e, Cepion Anayasa Mahkemesine götürdü. Evet. E, şimdi ne sonuçlar? Yani bu koruma kurullarının de... kaldırılması mesela o da gitti mi? E, Koruma kurumlarının kaldırılması ile ilgili pek çok soru önergesi verildi şu anda. Evet. Ee, onu tam olarak hatırlamıyorum. Yani bu konuyla ilgili olarak birçok sayıda anayasa mahkemesi için imza toplandı bizden de. Evet. Tam olarak onun detaylarını ben size... Çünkü çok faal geçti aslında bizim bu süreç. Çok sayıda soru önergesi verildi. Evet. Çok sayıda karar anayasa mahkemesine onu Onun dökümüne ayrıca O zaman daha Ama sonra... Şimdi, evet. Tabii. <gülüyor> Yani onu ayrıca Ankara'dan yapacağım bir işte telefon konuşması size hani bu konuda hangi e, cep hangi aşamalarda Hı. onu anlatırım. Sadece bu şeyle ilgili olarak bu HES'lerle ilgili olarak ben bir çalışma yapıyorum şu anda. Yani şimdi baktığınızda e, anayasaya aykırı e, ya da yasalara aykırı siz şunu daha iyi bilirsiniz. Yani uzun süredir bu, yani bir su önce içme suyu sonra can suyu sonra sulama suyu sonra enerji için kullanılır diye bir sıralama vardır. İşte burada tamamen tersinden gidiyor. O yüzden bunların hepsi zaten e, mevzuat hukuka aykırı şeyler. Sadece tortun üzerinde değil, ben bütün HES'ler üzerinde böyle bir soru önergesini e, meclisi taşımayı düşünüyorum. Çok detaylı bir çalışmayla. O açıdan hani sizlerin de e, sivil toplum kuruluşlarının, diğer hani meclis olmayan siyasi partilerin de desteğini bekleyeceğim bu konuda. Peki. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok e, tortum konusunu da ayrıntılarıyla aktardığınız için CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Teşekkür ederim. Evet e, bu tuhaf e, tortum e, haberi Absürt haberinin e, e, e, ayrıntılarını dinledik. Bir müzik arası verelim. Şimdi e, biraz... E, ...hareketlenelim diyoruz. Leningrad'dan gelecek Raspitsay. Senya, Brazaitsev! Это не актуально! Песня! Распиздей! vrabocí klas ay aj aj aj ingrat'tan geldi. Raspitsay ya da e, Raspitsay ne demek? Boş Geze'nin boş kalfası. İyiymiş. <gülüyor> evet. E, şimdi gündemdeki diğer haberlerden hızlı bir tur yapalım. E, evet. En acil olanıyla başlayalım belki. Yani bir bölge için en acil olan. Hakikaten Hollywood felaket filmlerinden çıkma bir sahneyle bir milyon aşkın Japon'un. Japonya'da insanın terk etmesi yerlerini yurtlarına çağrısı gelmiş çünkü fırtına roke, Tayfunu geliyor ve Japonya'da bu sene biraz hakikaten fazla evet, evet. vuruldu evet. çok feci yani bu hakikaten dehşet verici bir şey çünkü yüzcü, şimdilik dördüncü kategori en yüksek beş ama beşe de çıkabilir deniyor bu New York Daily News'un bir haberi Helen Kennedy yazmış. Ve hortum işte bütün tayfun 3 günde Japonya'nın üzerinden geçecekmiş ve muazzam sellere yol açacağı belirtiliyor. Fakat asıl feci tarafı da şu Fukushima'nın yıkılan yerine doğru gidiyor. Yani onun üzerinden geçerse ne olacağını kimse kestiremiyor. Zaten pek çok bilgi konusunda bilgi bilgiden yoksunuz. Ama NHK işte ulusal televizyon demiş ki 1 milyon 300 bin kişi Nagoya'da tahliye edilsin demiş. 1 milyon da değil şimdi bakıyorum. Ve en az 80 bin kişi de en düşük deniz seviyesinin böyle altında seviye en düşük alanlarda İrtifası düşük yerlerdekilerden de 80 bin kişi terk etsin demişler. Nagoya şehrini vuracakmış. Tabii şeyi vurursa bu Fukushima'nın nükleer santralinin yıkıldığı yerleri 26 milyon galonluk radyoaktif suyu da nerelere saçacak filan bilinmiyor. Böyle tehlikeler var. Bazı nehirlerinde şeylerini Evet, Rocket Typhoon'da 6 ölü haberi de şu haberi. anda bize evet. ulaştırdılar haber merkezinden. Evet, yani böyle bir de hafif alınacak bir şey değil. Amerika'da da geçen haftaki açık yeşilde e, biraz bahsetmiştim. E, bir çalışma vardı. Yani son 30 yılda e, işte iklim değişikliğine bağlı olan ölümcül düzeyde çok e, ciddi düzeydeki afetlere bakmışlar. Toplam 99 afet varmış. Son 30-31 yıl civarında. Son bir yıl içerisinde ise 10. 10 değil mi? Evet. Yani, yani. E, müthiş bir artış. 3'e katlamış durumda yaklaşık olarak. Beklenen ya da beklenen de normal değil belki ama artık iyice e, tamamen, artış yani göstermeye başladı. Yani bu iklim başladı. şirazesinden tamamen çıkmış vaziyette ve bunun sebeplerini de defalardır konuşuyoruz Konuşmaya da devam edeceğiz tabii. İşte 24 Eylül'de de zaten bunun Evet biraz unutmaya başladık burada bunu belki söylemek lazım iklim değişikliği artık iyice kanıtlanıp yani bütün bu felaketlerin iklim değişikliğinden olduğu biraz kanık sanmaya başlandığı ve aslında felaketler de kanık sanmaya başlandıktan sonra biraz bu gerçi şeyin de etkisi var iklim müzakerelerinin görüşmelerin, zirvelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının verdiği bir hayal kırıklığının da belki etkisi var ama Böyle bir eylem yorgunluğu da oluşmaya başladı ama tam tersine işte bu geçen ay Washington'da yapılan büyük eylem gibi 1200 küsur kişinin gözaltına alındığı eylem gibi aslında evet. büyük şeyler oluyor. Türkiye'de de bizim de biraz kendimize gelmemiz artık şu yaz şeyini de atıp, atıp gerçekten... İklim değişikliğini tekrar hatırlatmamız gerekiyor çünkü Durban'da Güney Afrika'da yapılacak olan zirveye de az kaldı. Aralık zirvesine. Evet yani Amerika'daki bu şeyin de devamı gelecekti. Tabii çok önemli kararlar da alınıyor. Mesela ya yani ben şeyi duydum. Kanada'nın Kyoto'nun en büyük işte destekçisi, taraftar şeyiydi. Onaylayan, taraf olan ülkelerdi bir zamanlar. Yüzde bir otuz %30 artmış. Kyoto'dan bu yana salımları. Tabii Kanada bu petrol, bitumen petrolleriyle işi bitirmek üzere Amerika ile birlikte. Ama büyük bir direniş var ve ben çok sertleşeceği ihtimali üzerinde de duruyorum. Çünkü arazi sahipleri falan da petrol boru hattının geçen üzerinden geçtiği toprakların, arazilerin sahiplerinin de içinde bulunduğu çok ciddi bir direniş var. Yani dediğin gibi işte 1220 İnsan gözaltına kendisini gözaltına aldırttı ve bununla beraber devam ediyor. Şimdi tabii sonu gelmeyen bir şey var. Şirketler olduğu gibi taarruza geçmiş durumdalar. Spin tabir ettikleri bütün işte diğer medyada yer almaması için elden geleni yapıyorlar. Ve özellikle de bu think tank tabir edilen düşünce kuruluşları aslında. E Eylemin olan... mi? Eylemlerin mi yer almaması? yoksa iklim ya, değişikliğinin? İklim mi? değişikliğinin Hı. hiçbir şekilde ya dünyanın da en korkunç şeyi de dendi işte etik petrol diyorlar buna böyle reklamlar yapılıyor biz Kanada'dan alın bizim medeni hakları. Arap med değil onlar ya. Arap değil Suudi Arabistan. Yani üstüne üstüne bir de yapıyorlar. Evet. Ee, öyle değil mi yani sadece ya, hakaret, ediyorlar, e, hakaret ediyorlar insanlara bir de üstüne üstüne, üstüne buna etik diyorlar Etik yani. diyorlar yani artık George Orwell'i <gülüyor> anmaktan bir hal oldu Şimdi bir önemli haberde şeyden verildi Guardian'dan pazartesi günkü Guardian'dan Asya Kalkınma Bankası Hep üzerinde durduğumuz işte bu iklim değişikliğinden Yerini evlerini filan kaybeden Mültecilerin Büyük ölçüde çok ciddi Bir sorun olarak karşımıza çıktığını Gösteren bir haber bu Asya Kalkınma Bankası demiş ki Sadece Asya Kıtasında 30 milyonun üzerine çıktı Demiş iklim göçmeni Müthiş bir şey bu tabi ve bunun Yol açacağı Çatışmaların haddi hesabı yok Onları da uyarmışlar zaten İşte adalar Maldivlerin durumu mesela çok bilinen bir şey Bangladeş'te neler olacağı filan. Yani aklı hayale gelmeyecek bir felaketin eşiğine doğru da gidildiğinin gösteren haberler var Mesela bu bütün bunlarla birlikte ama yani Amerika e, iklim değişikliğinden bu sene belki 2005'ten bu yana Yani Katrina'dan bu yana yaşadığı en büyük yıkımı yaşadı e, İşte bir yandan müthiş bir kuraklık Texas, ve Texas olduğu gibi yani yandı yani zaten. Müthiş kuraklık orman yangınları vesaire. Ee, ama mesela Todd Stern, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin baş e, başnesi Müzakere. oluyor, müzakerecisi. E, Güney Afrika'daki Aralık ayındaki şeyden önce, e, zirveden önce demiş ki e, eğer Kyoto Protokolünü ve işte salım indirimleri, emisyon indirimi üzerinde ...ısrar devam ederse... ...bu iş biraz zor demiş. Harika. Yani... E, <gülüyor> ...ve diyor ki ama ben pesimist değilim... Yani ...kötümser değilim diyor. yani Bir çözüm bulacağımıza inanıyorum. Neyin çözümünü bulacaksın? Hiç emisyon indirme. Herhangi bir anlaşma yapma. E, hiçbir uzlaşmaya gitme. ve Bir taraftan da... E, ...tabii ki bu gelişmekte olan... ...ülkeler Kyoto protokolünün devamı için... ...bastırıyorlar haklı olarak... Neyi nasıl yapacaksın e, ve diyor ki bir Mesela de üstüne Filistin üstüken gibi işte. hiç utanmadan bir de diyor ki e, bu batıda da diyor hala Kyoto Kyoto diyen bir Avrupa Birliği kaldı yani artık hmm. bu kadar da olmaz falan diyor. <gülüyor> e, yani Filistin İsrail meselesinin çözümüne nasıl? geçilecekse. Bunu da öyle gördükleri aşikar Amerika Birleşik Devletleri'nin. E, son bir haberde vermeden çıkmayalım. Bunu bugün radyoda söyleyememiştik tam zamanı. Reuters'dan çok ayrıntılı bir haber var. Kerry Gillum imzasını taşıyor. Bu canavar ayrık otları türemeye başlamış Amerika Birleşik Devletleri'nin o verimli tarlalarında arazilerinde water hemp diyorlar bir çeşit su keneviri gibi bir şey yol yol bitmiyormuş ve müthiş düşürmeye başlamış şey şimdi buna canavar yani süper süper ot diyorlar ve sorunun temelinde çok daha da kötüye gidecekmiş Monsanto oldu ortaya çıkmış Monsanto'nun kullanıldığı yerlerden gelmeye başlamış. Monsanto tohumlarının kullanıldığı öyle mi? Yigit evet. evet. Kullanıldığı ve yerler. Penn State Üniversitesi'nden Dave Mortensen. GDO'lu konu... tohumlar. Evet GDO'lu tabii. GDO'lu GDOL tabi. GDOL Ram... tohumlarının kullanıldığı yerlerde çıkmaya başladı. Evet. Ve bu, bu konuların en büyük uzmanlarından biri Dave Mortensen. Çok büyük bir sorun ve kamuoyu bilmiyor çünkü endüstri karar veriyor. Neyi bilip neyi bilmeyeceğini kamuoyunun diyor bu çok daha da kötüye gidecek demiş. Çok ayrıntılı bir haber ama evet. vaktimiz yok bunun için. Evet şeye. şeyden de e, şimdi haber merkezinin bize ilettiği bir andol ajansı haberine göre de e, iklim değişikliği ile ilgili çevrenin çocuk iklim değişimi ve çevrenin çocuk sağlığına etkileri konulu bir sempozyum düzenlenmiş. Erciyes Üniversitesi ve Sosyal Pediatri Derneği tarafından ve onun da sonuç bildirgesinde bu hani güzel bir haber en azından tıp camiasının buna bu şekilde eğilmiş olması gün e, liseyenlerin önemli. İklim değişikliği ve çevrenin korunmasının çocuk hakları kapsamında ele alınması gerektiği söylenmiş. Gerçekten çok, çok önemli çok bir şey. Önemli. Evet, ee, yarın belki söyleyebiliriz. Bir evet, de şeyle bitirelim bunu, istersen. 24 Eylül'de saat 14'te Kadıköy Etbalık evet, Et Kurumu önünde buluşuyoruz. 24 Eylül'de e, iklimi e, değil sistemi değiştir demek için ve bütün dünyayla aynı anda galiba 160 ülke şu anda kayıt Ama olmuş Ama olacak. Binlerce yerde aynı anda 24 Eylül günü eylem var. "Hareketlenen Gezegen" başlıklı sloganı olan bir eylem. Bunun bütün ayrıntılarını küreseleylem.org adresinde görebilirsiniz. Cumartesi günü bütün açık radyo. Dinleyicileriyle ve açık yeşil dinleyicileriyle Kadıköy'de buluşmayı diliyoruz. Saat e, söyleyelim. 14'te. Saat 14'te Eski Etbalık Kurumu'nun yani Haydarpaşa tarafına giden köprünün girişinde buluşuyoruz. Ardından bir yürüyüş ve 16'da da İlkay Akkaya ve Bajar'ın konseri olacak. Önce bir miting ardından konser olacak. Cumartesi görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşça